Umut her zaman vardır. İnsan yapısı iklim değişikliğinin gençler ve henüz doğmamış nesiller üzerindeki büyük tehdidine karşı ve fosil yakıtların salımlarının kısıtlanması için Türkiye'de de epey zamandır bir uzun yürüyüş yapılıyor. Hasbelkader bu yürüyüşün neredeyse ilk günlerinden beri gururla içinde bulunmuş bir kişi olarak, karışık duygularla hatırladığım bir yığın olay var. Ama bunların en ilginçlerinden biri yıllar önce küresel ısınmaya karşı yılın kesinlikle en soğuk hatta yegane kar yağan gününde gerçekleştirdiğimiz yürüyüş ve miting olmalı şüphesiz. Buz gibi havada elimde küçük kırmızı yangın söndürme cihazıyla alana girerken Üstümüzü başımızı aramakla görevli genç polislerden biri bıyık altından gülümsemesini zorlukla zapt ederek ''Bununla mı durduracaksınız?'' diye sorduğunda ''E deneyeceğiz'' gibilerden bir cevap yetiştirmeye çalışmıştım kendisine. Olanca ciddiyetimle ve elbette umudumu bütünüyle koruyarak. Belli mi olur? Bakarsınız durdurmuşuz. İyimserlikle kötümserlik Öngörülebilirliğin manasız ikizleri Evet konumuz belirsizlik Daha doğrusu hiçbir şeyin önceden kestirilemez olması Öngörülemezlik diyelim Aktivist ve yazar Rebecca Solnit Öngörülemezlik umudun temel dayanağıdır diye yazıyor Ama umudu iyimserlikle karıştırmamamız konusunda hemen uyarmayı da ihmal etmiyor bizi Olanca zarafetiyle. İyimserlikle kötümserliğin, öngörülebilirliğin ikiz çocukları olduğunu, ikizlerin her ikisinin de ileride neler olacağını bildiklerine kesinlikle inandıklarını söylüyor. Tek farkla yalnız, iyimserler hedefe ulaşmak için hiç çaba harcamaksızın her şeyin çok iyi olacağını bekleyenlerdir. Kötümserlerse hapı yutmuş olduğumuzu yapılacak tek şeyin de henüz vakit varken umutsuzluğu herkese aşılamak olduğuna hükmetmiş olanlar. Biz açık radyocularında en sık başına gelen şeylerden biri de bu işte. Küresel iklim değişikliğinin, neoliberalizmin ve militarizmin, üstelik hepsi birbirini besleyip büyüterek, yeryüzünün başına getirdiği yığınla feci olayın bilgisini gün be gün dinleyicilerle paylaşan programlarımızdan dolayı, felaket tellallığıyla, az suçlanmamışızdır doğrusu ama Solnet'in dile getirdiği önemli ayrımı onun kadar ustalıkla olmasa da biz de her seferinde eleştirmenlerimize cevap olarak sunmaktan geri durmadık umut belirsizlik üzerine kuruludur diyor Solnet bundan sonra neler olacağını bilmediğimize dair çok daha gerçekçi bir varsayıma dayanır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 Demokrasi, adalet ve eşitlik için mücadele edecek olanların kararlılığı bu olaydan sonra faşist canilerin beklediklerinin aksine artacak gibi. Hatırlamakta yarar olabilir. Böylesi bir paradoksun en çarpıcı örneklerinden biri de bu memlekette yaşandı 5 sene önce. Gazeteci, aktivist ve tek kişilik ordu Rand Dink'i Ülkenin en büyük kentinin en kalabalık caddelerinden birinin üzerinde, kendi gazetesinin önünde güpegündüz arkasından hunharca vurarak katledenlerin kahrolası umudu, ülkenin azgın milliyetçiliğin, faşizmin içleri ezen ağır atmosferine teslim olması, insanların çoğunun da umutsuzluk ve korkunun o yağlı kara koyu karanlığına boğazına kadar batmasıydı herhalde. İlk birkaç saatte de öyle gibi göründü manzara. Belki de canilerin umudu gerçekleşecekti ama o gün güneş batana kadar bile sürmedi karanlık. Birkaç saat yetti, akşama doğru gazetenin önünde toplanan ve çoğunu gençlerin oluşturduğu binlerce vicdanlı insanın hepimiz hrantız, hepimiz Ermeniyiz haykırışı hançerelerden topluca fışkırdığı an her şey değişiverdi. Cinayetten dört gün sonraysa belki 200 bin insandan oluşan bir kitle hiç kimseden talimat almadan, kimseden bilgi bile edinmek sizin kendiliğinden örgütlenip toplandı, ülke tarihinin gördüğü en görkemli cenaze törenlerinden birine katıldı, aynı sloganları içeren pankartlarla tek kelime bile etmeden öylece kilometrelerce yürüdü. Dönüşümün ne zaman geleceği asla önceden bilinemez. Bu sessiz ve vakur uzun yürüyüş gerçekleştirildiğinde cinayeti tasarlayanların, kışkırtanların, onları medyada pompalayanların, tetikçi canilerin ve bir umum ayak takımının umduklarının tam tersi olmuş, ülke bir daha asla eskisine dönmeyecek şekilde değişmiş, dayanışmaya, kendinden başkasını kayırmaya, yanı başındakine dokunmaya, ona omuz vermeye, olanca acının içinden gülümsemeye yönelmiş insanlardan oluşan, bambaşka değilse bile başka bir dünya meydana gelmişti. Cehennemin yedi kat dibinden bir tür cennet görüntüsü belli belirsiz kendini gösterivermişti. Kahır yüzünden lütuf. Katiller sürüsünün de nefesi kesilmiş, Dili tutulmuştu haliyle. Böyledir bu işler. Dönüşümün ne zaman, nerede geleceğini asla bilemeyiz. Bakarız, en beklenmedik anda aniden gelivermiş. Bundan sonraki beş yıl, ülkedeki üst düzey canilerin bu inanılmaz cenaze töreniyle girdikleri şoku atlatıp, zamanın kalın halısının içine sarıp sarmalayarak, her şeyi gene yüzyıllık kabusun karanlığına sonsuza dek gömme çabalarıyla geçti. Hani az kalsın başarıyorlardı da. Mahkeme beş yılın sonunda kararını verdi ve olayı iki kişinin üstüne yıkıp hani neredeyse onları da aklayarak bu davayı bitirmeye kalktı. Derken en beklenmedik şey gene oldu. Bir kez daha dönüverdi Devran. Kim bilir kaçıncı kez katledildiği anda bir kez daha dirildi Hrant. Hrant'ın arkadaşlarının omuzlarında yükseldi ve bir kez daha hepimizi diriltti. Mucize tekrarlandı. Taksim'den Agos'un önündeki cinayet mahalline on binler gene yürüdü ve hep bir ağızdan uğuldadı. Biz bitti demeden bu dava bitmez. Ve bitmedi. Bitmediğini herkes oracıkta bildi. Hakimleri, savcıları, devletlileri filan hepsi birbirine girdi. Lafı gargaraya getirip lagalugaya geçmek istedi ama olmadı. Biz bitti demedik, davada bitmedi. Hrant'ın arkadaşları adliyesiyle, polisiyle, jandarmasıyla devleti işgal etti. Ve böylece koca ülke de, o koca sene içinde dünyanın dört bir yanında koca koca devrim ve isyan dalgalarının binbir çalkantısının ortalık yerinde durup oturup bir türlü yakalayamadığı çağın ruhunu da ta 5 sene önce kalleşçe katledilen o yüce ruhlu Türkiye'li Ermeni sayesinde o saat yakalayıverdi. İyi mi? Her şey değişir diyor Rebecca Sornet. An gelir... Sen kendin değiştirmek zorunda kalırsın. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, İspanya'da, İzlanda'da, Wisconsin'de görüyoruz işte bu değiştiricileri. Sonra Washington'da, Filistin'de, Şili'de, Tel Aviv'de ve sonra da New York'ta, Oakland'da, Brüksel'de ve akla gelebilecek her yerde. Peki değiştirmeyi ve değişimi başarabilecek miyiz? Kim bilir? kiminde başarırız kiminde yeniliriz nasıl bilebiliriz ki önceden denemeden geçen yılın sonunda Güney Afrika'da Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde genç neslin Durban'ı işgal et adı altında tabandan yükselen coşkulu şarkılı türkülü adalet isyanını büyük bir acız içinde seyreden siyasetçi ve tırnak içinde liderler İki saatlik gösteriden sonra aktivistleri Birleşmiş Milletler Polisi marifetiyle kimlik kartlarını geri alarak konferans merkezinden attırdı. Tek sıra halinde arka kapıdan çıkıp Durban şehrinin işgalcilerin kaldığı çadırlı meydanına vardığımızda hareketin başını çekenlerden Greenpeace başkanı ve ırk ayrımcılığına karşı Çocuk yaşından beri yıllar yılı mücadele vermiş Kumi Naydu'ya bir dahaki Birleşmiş Milletler toplantısına alınmayacakmışız. Ne diyorsunuz? diye sordum. Eylememizin değeri karşılığında ödediğimiz küçük bir bedel bu dedi. Peki bu riyakarlıklarla satışa getirilen gezegen için umut var mı sizce? dedim. Oo umut her zaman vardır dedi o. Umut dediğin garantilere ve kesinliklere karşı bir şey değil diyor Rebecca Solnit ve devam ediyor. Yeneceğini önceden bilemezsin ama yenileceğini de bilemezsin. Öyleyse neden denemiyesin ki? Öyleyse yürüyüşe devam. İşte biz de uzun yürüyüşümüzü belki böyle biraz düşe kalka ama doğrusu hiç yılmadan sürdürürken, radyocuların piri, sıradan insanların susturulamayan sesi Stad Turkle'ın 91 yaşında bir delikanlıyken kaleme aldığı kitabının adıyla bağlayalım sözü. En son, Umut Ölür. 1 Şubat 2012